Derisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bu hafta sizlerle distopyayı konuşacağız. Anlamından kökeninden girip günümüz filmlerine, edebiyattaki tabii ki gelişimine bakıp üzerinde şöyle genel olarak e, dolaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü e, çok geniş bir konu yine. Distopya için çok hoş bir söz buldum. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Elizabeth Rosen demiş ki... Utopia comes at an unspeakable cost. Yani distopya korkutucu bir bedeli olan ütopyadır demiş. Katılıyor musunuz bilmem ama bu programın sonunda hepimizin bir fikri olacak. Evet, e, distopyayı konuşmadan önce e, ilk önce bir ütopyanın nasıl e, var olduğuna bakalım... Ütopya, Sir Thomas More tarafından İngiliz sosyolog ve yazar. Aynı zamanda kanun adamı yani avukat, kanun yapıcı ve hümanist olarak geçiyor. Ee, 1516 yılında Latince basılan, daha sonra 1551 yılında İngilizce basılan Ütopya romanına seçmiş olduğu isimdir. Bu isim nasıl çıkmış? Yunanca'dan ao yani nat, topos yani yer, olmayan yer olarak çevirirsek kendisinin yarattığı bir kelimedir. Yani icat ettiği bir kelimedir. O dönemin özellikle Rönesans başında yaşıyor Thomas Mur O zamanın batılı entelektüelleri aynı bizim buradaki Osmanlı'daki entelektüeller gibi yani bir Yunanca bir Latince şeklinde ilerleyip kelimeleri oluşturuyorlarmış. Buradan onu da anlıyoruz. Çünkü evet. yani biz Arapçayla Farsçayı birleştirip oradan kendimize özgü Osmanlıca kelimeler yaparken dönemin özellikle de Anglo-Sakson dilinde bu tarz kelimeleri görmek mümkün. Çünkü Topya kelimesini ilk önce Topos üzerinden alıp Latince bir ia ekiyle bağlayıp bambaşka bir hale getiriyorlar. Bu ne Yunanca ne Latince bir yerde sadece Rönesans dilince bir kelime evet. haline geliyor. Aynı zamanda burada bir kelime oyunu da var zaten. Çünkü eu yani güzel anlamına gelen kelimeye de atıfta bulunuyor. Yani güzel yer. Olmayan yer ama güzel yer. Yani bu kadar güzellikte olan bir yer olamaz. Evet. Ee, ee, tadında bir e, gönderme var. Orada cennet bahçesi gibi bir oyun da yapılıyor. Hem olmayan derken var olmayan diyebiliriz. Yani belki de hiç olmamış bir yerden bahsediyoruz. Tamamen fictional, kurgusal bir yer. Aynı zamanda... O ile O'yu ile e arasındaki geçişte bir bilerek mi yapıldı o oyun yoksa şey mi? Biraz tartışmalı bir konu. Benzeştirmek yerine aslında böyle cennet bahçesi diyecekken bir anda var olmayan yere çevrilmiş de olabilir. Evet ee, bu konuyla ilgili zaten pek çok tartışma var ama herkesin en fikir olduğu bir konu varsa bir, yani herkesin inanmak istediği burada bir kelime oyunu olduğu gibi. Distopya ise 1868'de John Stuart Mill'in filozof kendisi, 12 Mart parlamento konuşmasında telaffuz ettiği bir kelimedir. Bir anlamda Ütopya'ya gönderme yapar ama aynı zamanda tamamen farklı bir kelimeyi oluşturur. Bu da yine Yunanca'dan dis yani bad. Kötü anlamında topos place yani yer kötü yer anlamında kullanmıştır. Şimdi pek çok kişi distopyanın ütopyanın tam tersi karşıtı olarak düşünür ki çoğu zaman bu düşünce doğru olabilir. Yani çıkan eserler göz önüne e, alınacak olursa fakat kelime bakımından tam olarak karşıtı değildir. Yani olmayan yer ve kötü yer aslında anlam itibariyle. Hiçbir şekilde birbirlerinin karşıtı değiller. Ama literatürde ve kullanım bakımından bugün hala karşıt olarak kullanıyoruz biz bunu. Bir de tabii şey de var. Zaten e, sürecine baktığımızda şimdi ilerledikçe konuşacağız. Yani ütopya olmadığı için ütopya. Ütopya gerçekliğe yanaştıkça zaten ister istemez insan faktörü dolayısıyla distopyaya dönüşüyor. Bir de orada mü müthiş bir dönüşüm var. Evet. Distopya her koşulda Ütopya'nın sonucu oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Orada bir de şöyle bir şey de eklemek isterim. Ütopya Dissitopia'ya dönüşme sürecini aradan geçen 400 yıl boyunca, 300 yıl boyunca yaşıyor aslında ve e, dis eki öneki gelmeden evvel e, kakotopya olarak ya da başka bir şekillerde de gene Yunanca kelimelerden değiştirilerek kıta Avrupa'sının entelektüelleri arasında tartışmaya devam ediliyor. Çünkü Ütopya aslında bir cennet bahçesi değil, belli kurallara uyulduğu takdirde ya da daha iyi yaşanılabilecek bir yer. Aynı zamanda varlığın, mirasın, toplu yaşamanın, toplu üretimin vesairenin güzellendiği bir yer. Thomas More'un hikayesindeki. Bu sonuçta bir belagat, bir iddia ile ortaya çıkan bir eser ve anlatmış olduğu şeyler güzel olduğu yazar tarafından iddia edilirken, yazarın karşısına çıkan insanlar da dinler arasındaki geçiş... Ondan sonra yani geçişlerken aynı anda 6-7 dinin bir arada yaşanabiliyor olması, kadın erkek evlilikleri, boşanma, rahiplerin mesela evlenebiliyor olması gibi şeylerle Ütopya'ya aslında kelimenin tam anlamıyla distopya olarak tanımlıyorlar başından itibaren. Ama kelimenin Hı. tamamen yerleşmesi aynen birinin söylediği gibi o ilk konuşmada artık bu distopyadır diye altı çizilerek geliyor. Daha kullanışlı olduğu için hani e, yani anti ütopya demek yerine orada bir e, yani icat edilmiş bir kelime varken direkt olarak distopyayı almak daha evet. kolaydır sanırım. Şey gibi Chuck Palahniuk'dan okumuştum ben bu anekdotu. Dünya üzerinde bazı terimlerin ve bazı teknoloji ve markaların tutması için e, bazı kesimlerin ya da çoğunluğun onu desteklemesi gerekiyor. Hı. İşte Blu-ray ile e, HD'nin kapışması. Biliyorsunuz eski televizyonlar 2008 yılına kadar high quality'nin kısaltması HQ ile gelirdi. Fakat HD ve HDMI mesela bu savaşı kazandı. Bu raye karşılık işte üst seviye ultra DVD'ler kaybetti gibi şeyler. Ama Çak biraz ahlaksız bir adam olduğu için bunu tamamen porno izleyicileri tarafından yapıldığını söylüyordu. Acaba kakaotopya ile distopya'nın arasındaki ayrımı da bir dönemin <gülüyor> utanmazları mı verdi falan diye de düşünmedim değil yani. Sandan bakımından tam karşıt olmasalar da bugün literatürde yani edebiyatta ve diğer türevlerinde görüleceği üzere Ütopya ve Distopya tam olarak karşıt şeklinde kullanılıyor. Ütopya nasıl mükemmel bir toplum sistemi üzerine kurgulanıyorsa Distopya da tam tersine çarpık, mükemmel görünen ama bir ilüzyondan ibaret olan altında büyük gizlerin yattığı ve insanı insanlıktan çıkaran bir takım kuralların oluştuğu kendiliğinden veya empoze edilerek yaşanmayacak tarzda bir dünyayı kurguluyor ya da bir sistemi kurguluyor. Evet. Distopya çoğunlukla geleceğe dair hayali bir evrende zaman ve yerde zalim baskıcı toplum kontrolünü ve mükemmel toplum illüzyonunun kurumsal, bürokratik, Hı. teknolojik, ahlaki ve totaliter ideoloji ile kontrol edilerek nasıl sağlandığını anlatır. Distopyalar abartılmış Worst case senaryo yani en kötü ihtimali ele alır. Ve evet. günümüzün akımını, akımlarını, sistemlerini, politikasını, dinlerini, yani dini sistemleri, yani kısacası insan hayatında olan bütün sistemlerini eleştirir. Evet. İtopya için de ayrısını söylüyorlar. O da satirik, hiciv ağırlıklı olarak ilerlediği söylenen bir metin tipi türü. Evet. Ama biz Anlatılarımız esnasında sıkça konuştuğumuz mesela Goti'nin de aslında ütopik bir dini ahlaki dünyanın içerisinde ortaya çıkmış bir akım olduğunu biliyoruz mesela ütopy yani dini ütopyasına karşı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da İtopya'nın evet. iyiliğini kötülüğünü sorgulattırıyor bize bir yerde. Ama distopya mesela çok net bir şekilde bir hiciv şeklini almış ve gerçek dünyadaki yani gerçek dünyada yaşanan şeyleri bazı olasılıkları abartarak ...sunması itibariyle gerçekten bir hiciv haline almış vaziyette. Hatta distopya hiciv yaparken oluşmuş gibi görünmeye başladı bana. Çünkü ne zaman denk gelsem distopik hikayelerin başlangıç anılarına, hikayelerine, yazar bununla nasıl başladı vesaireye... ...biraz baktığınız zaman çoğunlukla önce hiciv yapmak için başladığını, dönemi eleştirmek için başladığını fark ediyorsunuz. Bazen bilinçli olarak fikirlerini Aldo Sakslı gibi çok beğenip yani... Dur bir dakika ben bunu hiciv yapmayayım bu çok güzel oldu şimdi ben bunu distopya yapayım dönüştürmek de mümkün ya da benim çok sevdiğim Refik Halit Karay'ın Hülya Buya öyküsü gibi tamamen aslında distopya yaptığını bilim kurgu anlattığını hiç bilmeden müthiş öngörülerle bir distopik hikayede yazılabiliyor. Ee, şeye gelelim. Yani şimdi Ütopya dediğimiz metinler aslına bakarsanız Thomas More'un dünya görüşü üzerinde şekillenmiş şeyler. Orada birden fazla kahraman karakterden bahsedilse de bu Platon'un e, eserlerinde yapmış olduğu gibi diyaloglar üzerinden yazarın kendi düşüncesi, düşüncenin karşısına getirmiş olduğu kritik eleştiri şeklinde ilerleyerek devam eden bir eser. Ve e, orada akıl verilendi bir eser. Dünya üzerindeki kötülükler, uygunsuzluklar, hastalıklar ve yönetsel sıkıntılar Ütopya'da Gerçekten hicvediliyor. Bakın doğrusunu Ütopya'da yani o yeni dünyadaki o bilinmeyen yok yer adasında insanlar böyle yapmışlar böyle olduğu zaman mutlu oluyorlar vesaire diyerek bir yön gösterme haline getiriyor. Evet. Distopya'da ise ayakları çok fazla yere basıyor gene. Bu dünyanın problemleri üzerinden hareketle yola çıkıyor. Yani bu zamana bu çağa ait olmayan bir şeyi eleştirdiğini distopya'nın ben görmedim göremiyorum. Hı -hı. Mesela şey dedik ya worst case senaryo irdeliyor yani Hı -hı. en kötü ihtimali irdeliyor abartarak diyoruz ama evet. aslında ben abarttığını da çok düşünmüyorum. Bence şöyle olabilir oğlunun ne kadar abarabileceğini irdeliyor yani ne kadar uçlara gidebileceğini neler yapabileceğini insanoğlunun muktedir olduğu kötülükleri veya işte çarpıklıkları veya yozlaşmayı Hı -hı. inceliyor. Abartı deyince bir araya gireyim istedim. Alice in Wonderland. Alice Harikalar Diyarı'nda evet. bununla ilgili bir makale var. Alice'in Wonderland and Utopia. Lea Hadomi ve Robert Elmas yazmışlar. Bu makalede şöyle diyorlar. Ütopya canrının gelişimine benzer şekilde Alice Harikalar Diyarı'nda hikayesi de bir ütopya olarak başlayıp distopya'ya dönüşüyor. İdeal gerçekliğin, fantastik yapılanması, bu kapalı, ayrılmış, ahenkli bu dünya... Tüm abartı ve aşırılıklarıyla bir anda durağın boğucu ve totaliter bir distopyaya dönüşüyor. Okuyucu bunu gözlemliyor. Alice de önce hayretle gördükleri şey, verdiği tepki hayret iken yavaş yavaş sessiz bir kuşkuculuğa, oradan da doğrudan doğruya e, isyana geçiyor zaten hikayenin içinde. Şu söz var, bir adamın ütopyası başka bir adamın distopyası. Na, dönüşebiliyor. Kesinlikle. Bu özellikle söylemiş olduğum bu sözü e, distopya, itopya'yı artık iyice olgun bir şekilde yani daha doğrusu tanımları olgunlaştırdıktan örnekler verdikten sonra bir daha ele almamız lazım. Çünkü orada bir dönüşüm yok. Orada bir ikilik var diye düşünüyorum. Bir geçiş gibi gösteriyorlar edebiyatta. İşte ilk başta kişi için bir cennet mekan bir yerken bir anda bir cehenneme dönüşmesi veriliyor ki o da biraz göze sokmak aslında. Bir de bu zaten senin dediğin çok doğru. Çünkü bu aslında farkındalıkla ilişkili bir şey. Oradaki sistem değişmiyor. Sadece kişinin farkındalığı artıyor. Evet, evet. Şimdi itop, yani distopya'dan bahsederken ki bence artık düstopya haline geldi Türkiye'de. Son 5 senedir herkes bayılıyor distopya üzerine konuşmaya. Son atıyorum 5 senedir, 6 senedir, 7 senedir her panelde... Araya sıkıştırılmış ben dikkat ediyorum. Hep bir distopya şeyi var ama distopya dediğime lütfen dikkat edin onun altını çizeyim. Çünkü tablo hemen hemen her şeyde her panelde aynı şekilde çiziliyor. İçinde yaşadığımız dönemi bir distopya olarak tanımlıyoruz. Kısmen tutan yerleri var ancak bu birazcık önceden edinilmiş kabule görmüş bir tanım olarak görüyorum ben. İnsanların üzerine çok kafa yormadan direkt kabul ettikleri bir ön tanım olarak görüyorum. Bu intibada çok doğru da değil. Neden derseniz İtopya'da, Distopya'da ikisi de totaliter rejimler üzerinden ilerliyor. Bir tanesinde daha sosyalist görünmekle beraber gene de bütün ömrü boyunca e, krallık yapacak bir prens seçiliyor mesela. Bir komünist sistem gibi işte e, mahalle örgütlenmelerinden parti şeye ve politbürolara kadar ilerleyen yerler görürse de bunlar hep bu şekilde gittiği düşünülüyor ve e, şu an bizim yaşadığımız demokratik sistemi, parlamenter sisteminde bir şekilde yanlışlıkla bir distopya ürettiğini insanlar şey yapıyorlar. Neden? Çünkü e, demokratik sistem biraz daha belki buna daha meyillidir. Ya da işte gene bizim Eflatun Platon'un lafı iyi demagoglar elinde demokrasi bir avam cuntasına devrimine dövüşebilir diye bir intiba var. Ve insanlar birazcık da kısır bakıyorlar diye düşünüyorum ve hep distopyasını anlatıyorlar bunu. Ama e, şey de var distopya lafının ortaya çıkma sebebi gerçekten dünya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki. Üzerine yazılmış olan eserlerle beraber sosyalist devrim ve aradığının bir yerde bulunamamış olması. Şimdi bu söylediklerinle ilgili Victoria Üniversitesi'nde sanat tarihi ve görsel sanatlar öğrencisi David Christopher diye bir arkadaş bir makalesinde çok can canlı bir cümle kurmuş. ve onu söylemek istiyorum. Diyor ki distopik yani bu tabi distopik film üzerinden gidiyor ama anlattığı şeye sonuçta bu distopya da birebir uygulanabilir. Distopik film. Temelde ataerkil kapitalizme özgü sosyal koşullarla ilgileniyor ki bu koşullar baskıcı hoşgörünün, bunun altını çiziyorum şimdi açıklayacağım. Sosyal ve ekonomik çelişkilerini hem gözler önüne seriyor hem de yeniden üretiyor diyor. Şimdi burada dedikleri bu çok ne denir etkileyici görünen ama çok fazla bir şey söylemeyen bu cümleden sonra burada benim dikkatimi çeken baskıcı hoşgörü kelimesi oldu ki bu bizi... Bu terimin isim babasına Herbert Marcuse getiriyor. Alman Amerikan bir filozof, sosyolog ve siyaset teorisyeni ve 1965'te A Critic of Pure Tolerance, Saf hoşgörünün eleştirisi diye bir kitap çıkarıyor diğer iki akademisyenle birlikte ve burada Repressive Tolerance yani baskıcı hoşgörü terimini ortaya atıyor. Bu niye bu önemli senin dediklerin bana bunu hatırlattı. Onun görüşlerine göre bu makaledeki görüşlerine göre hoşgörü artık var olmayan liberal demokratik geleneğe ait hayali bir şey. Bugünkü liberal toplum hakimiyetin hemen de göze çarpmayan bir biçimiyle aslında yönetiliyor ve öyle göze çarpmıyor ki çoğunluk bunu kabullenmiş hatta kendi isteğiyle kulluk ediyor bu sistemde. Bunlar 1965'te söyleniyor o yüzden önemli bugün tartışılan her şeyle birebir örtüştüğünü düşünüyorum. Böyle olunca da tolerans aslında hegemonyaya hizmet etmiş oluyor bu tanımıyla. Ve yeni bir tür tolerans gerekir diyor Markus. Diyor ki solun sol görüşün hoşgörüsüyle sağ görüşün hoşgörüsüzlüğünün bir karması e, ortaya çıkmalı diyor. Çünkü endüstrileşmiş toplumlarda azınlık hakları ve onların görüşlerine gösterilen hoşgörü aslında bir kandırmacadır diyor. Konuşma özgürlüğü özünde iyi değildir. Çünkü yanlışların yayılmasına da olanak verir diyor ve toleransın amacının hakikat olduğuna inanıyor. Diyor ki the telos of tolerance is truth. Tabii bunun karşısında hemen the telos of tolerance is rationality, mantık diyenler hemen karşı çıkıyorlar ama bu kadar sert görüşleri ortaya atıyor ve diyor ki devrimci azınlık hakikate haizdir ve çoğunluk bu azınlık tarafından yeniden eğitilmeli. Ve hakikat onlara öğretilmelidir. Ve böyle özgür konuşma falan gibi şeyler olmamalıdır. Ve bu çoğunluk yanlıştan kurtarılmalı. Yani tırnak içinde özgürleştirilmelidir diyor. Evet. Ee, ve Marcus'a göre devrimci azınlık bu karşıt görüş ve zararlı fikirleri baskılama hakkına da sahiptir. O dönemin e, birazcık şahin şeyleri bunlar, söylemleri. 60'larda insanlar bayağı kızgın. Tabi. Ee, ama ben şu an geldiğimiz yerde ne problemi ne sanatta ne yaşantıda hayatta doğru adreslenmediğini böyle olmadığı için de bir şekilde bu kavramların artık esnaflarının ortaya çıktığını söylemek ve eleştirmek istiyorum. Evet. Yani distopya, ütopya edebiyatta çok güzel yansımaları olan insanı okuyan insanı özellikle geliştiren konular, mevhumlar, türler. Bu konu üzerinde daha çok kafa yorulması gerekirken ki 1930'larda 40'larda bu konuya kafa yormuş insanlar var çok ciddi. Nedense insanlar sadece suya tilit şeklinde böyle e, konuyu biraz daha sulandırarak daha basit mevhumlarla ele alarak konuşuyorlar. Sonuç itibariyle evet. e, bizim anlatabileceğimiz, bizim insanlara ulaştırabileceğimiz fikirler, yaşantılar mevcutken distopya'da birazcık popüler kültürün ikonu haline geliyor. Tişörtleri bastırılacak rengarenk. Gibi bir durumu var ortada böyle küçük bir eleştirimi de ortaya bırakıp kaçmak istiyor. <gülüyor> o zaman ikinizin de söyledikleri üzerine şöyle bir distopik bir toplumun karakteristik özelliklerine bakalım. İlk toplumun vatandaşlarını kontrol altında tutabilmesi için bir propagandaya ihtiyaç duymaktadır. Buna nasıl örnek verebiliriz? Eşitlik gibi. Herkes eşit olacaktır. Veya iyi insan olacak herkes, hiç kimse suç işlemeyecektir. Temiz toplum. Evet. Bir tane doğru yalana ihtiyacınız var burada. Kötü niyetle söylenmiş bir gerçek lazım yani. Aynen öyle. Veya işte e, gelişmek için çok çalışmalıyız. Herkes çok çalışmalıdır. Azla yetinip hı hı. E, bütün mesela diyelim ki biz normalde kaç saat çalışıyoruz işte. 10, 10 saat, 8 saat, 10 saat her neyse. Hı hı. E, onlar işte... 16 saatine çalışacaksın, geri kalanını yiyeceksin, uyuyacaksın, işte temizliğini yapacaksın, tekrar çalışacaksın. Çünkü neden? Eşit şekilde yaşayabilmek için ve idame toplumu idame ettirebilmek için. Anladım. Bunlar distopik, değil mi? Tabii tabii tabii tabii. İtopya'nın şeyi böyledi çünkü o yüzden. Hayır ama işte zaten 6 saat. Orada. Ama herkes çalışacak. Evet, Heh, ama herkes bu önemli. Çalışacak. Bütün herkese iyi Yani Ahmet'i Mehmet'e kırdırmak bu biraz da halkı birbirine düşman etmek Şimdi oluyor. Şimdi distopyanın orada ortaya çıktığı nokta şudur. Hayvan Hay çiftliğinde. Hayvan, çiftliği. Hayvan çiftliğinde yazıldığı üzere tüm hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir şeklinde bir noktaya gelebiliyoruz evet. <gülüyor> bu evet. durumda. İki bilgi akışı, bağımsız düşünce ve özgürlük kısıtlanmıştır bu dünyalarda. Yani öyle istediğin gibi her bilgiyi istediğine veremezsin veya aktaramazsın. Bağımsız olarak düşünemezsin. Sana empoze edilen bir düşünce vardır. Onu düşünmek zorundasındır. Kendi düşüncelerini sesli ifade edemezsin. Edersen suç durumuna düşebilirsin. Hmm. Özgürlük kısıtlanmıştır. Belli yerlere gidebilir, belli yerlere gidemezsin. Gibi bir takım evet. örnekler gösterebiliriz. Hmm. Veya istediğin şeyi giyemezsin. Aynı şeyleri giymek, herkes ne giyiyorsa onu giymek durumundasın. Tabii tabii. Ütopya'da terzi yoktu mesela. Fine dress diyorlar hatta. Onu yapacak terziler bulunmaz. Çok net herkes benzer ya da aynı standartta tülükleri giyer. Hani bizim o kara önlüklerimiz vardı ilk okuldaki. Evet. Daha İtopyası yok herhalde. Biri hayal etmiş koymuş oraya. <gülüyor> Biraz önce Demokan senin söylediğin madde direkt olarak geçiyor işte. Bilgi akışı, bağımsız düşünce, özgürlük Hı -hı. kısıtlanması olayları var ya aslında. Tam bir Jakovan laftır o da. Herkes eşittir ama vazırdı daha eşittir. Roma'ya kadar götürürsünüz hatta Jakop'ta bırakmıyor bu işi. <gülüyor> şey tanımı itibarıyla de bu Amerika'nın ıra ...şey götürmesi, çağdaşlık... ...muasır medeniyet götürmesi gibi bir şey... Ee, ...sadece bir gerçek var... ...ama kötü niyetli söylenmiş ol olmak şartıyla. Demin zaten tırnak içinde... ...işte o kalabalığı özgürleştirmelidir... ...ben ekledim o demin anlattığım şeye... ...yani özgürleştirme... <gülüyor> ...tan da onu diyordum... E Yalnız burada bir şey söylemeden geçemeyeceğim ee, arkadaşlar 15 yaşında önlüğün üzerine yaka takmak e, bildiğin tipik distopyadır yani. O dönemin e, Eğitim, Milli Eğitim Bakanı'nın fantasiymiş bence yani artık fanteziyi şekilde algılarsanız <gülüyor> o şekildeymiş diye düşünüyorum. Ben e, bir ufak burada hemen şeyden bahsetmek isterim Alfred Koester'in 1938'deki Spartaküs kitabında. Distopyalara hazırlanırken başka eserler, başka kitaplar, referans kitapları falan okuyordum. Ve e, bu son birkaç aydır bizim bayağı yoğun geçiyor hepimizin. O yoğunluk arasında e, küçük sigara kaçamaklarında devamlı benim elimin altında bir kitap bulunuyor. Herhangi bir kitap bulunuyor. En son Murat Başhekimin e, ve Onat Bahadır'ın öykü kitaplarını bitirdikten sonra elime Spartaküs geçti. Spartaküs'e bir şekilde başlamıştım ama bitirememiştim. Yalnız bu kadar olabilir, bu kadar isabet olabilir. Alfred Köster Almanya'nın 1930'lardaki nazizmi yükselirken Bertolt Brechtler'le beraber sayılı komünistlerinden, sosyalistlerinden ve o dönem içerisinde Rusya'ya gidiyor, geri geliyor, arkadaşları hapse atılıyor, devrimden daha doğrusu işte e, komünizmin o kurulan devletten soğuyorlar, hayalleri yıkılıyor vesaire derken ...parasız kalıp başka kitaplar yazıyor falan... ...Spartaküs'ü 38'de bitiriyormuş... ...ben de okumaya başladım Spartaküs'ü... ...Spartaküs hiç öyle... E, ...ilk birkaç bölümde... ...izleyicinin tansiyonu yükselsin diye... ...çıplak popoların ortada gezdiği... <gülüyor> ...yani deme porno filmlerde göremeyeceğiz... orgi sahnelerinin olduğu falan bir eser değil... ...içinde çok ciddi... ...iddialar ve sözler var... Roma tarihini içmiş bitirmiş bir vaziyette anlatıyor köyüsler. Ve çok net olan birkaç tane cümlesi var. Not aldım bir iki tanesine. Ama biri direkt aklımda. Özgürlüğün acımasız kuralları diyor mesela. Güneş şehri kurulduktan sonra. O evet. kurallara uyacaksınız özgür olmak için diyor. Çünkü köleler kaçıp kaçıp Güneş şehrine geliyorlar. Spartaküs ve arkadaşlarını kurduğu. Ama çok ciddi katı kuralları var oraların. Net olarak böyle bir şey. Yani İtopya kuracağız derken. Distopya'ya getiriyor. Kesinlikle okumanız lazım çok tavsiye ederim. Evet o başlangıçta söylediğim söz işte tekrar söylemek istiyorum hani distopya korkutucu bir bedeli olan ütopyadır. Buna çok uyuyor. Bir başka e, özelliğinden bahsedelim. Bir baş figür veya konsept vatandaşlar tarafından yüceltilir hatta tapınılma noktasına getirilir. Yani sonuçta ne olursa olsun bir lider oluyor. Ha, bu nasıl bir lider olabilir? Dini bir lider olabilir. Veya e, orduyla yönetiliyordur. Ordu tarafından yönetiliyordur. Bir başkomutandır. Veya e, bir prensdir. Veya bir diktatördür. Veya ruhani bir liderdir. Din değildir de ruhani bir liderdir. Herkesin sevdiği ve şey yaptığı bir liderdir. Rol modelidir. Rol modelidir. Evet. Evet, yani hani tam olarak o, o distopi dünyasını... Ruhunu neye benzemesi gerektiğini de belirterek yani o şekilde giyinmesi gerekiyor vesaire. İşte yani biz Cumhuriyet'in başında bunu yaşadık. Mustafa Kemal Atatürk bizim orada yaratmaya çalıştığımız Ütopya'nın aslında rol modeliydi. Bu kişisiydi, önderiydi. Ulu önderiydi. Evet. Evet, yani. Bir başkasına geçiyorum. Vatandaşlar sürekli olarak izlendiklerini hissederler, bilirler ve tahmin ederler. Bu yüzden sürekli diken üstünde yaşarlar. Yani her hareketleri takip edilmektedir. Evet. evet. Ha bu nasıl olur mesela özellikle diktatörler tarafından e, yönetilen toplumlarda yani distopyalarda diyelim muhakkak bir polis vardır, polis kurumu vardır veya böyle bir, e, bir gizli polis. Hı? Gizli polis. Gizli polis evet, ha. gizli polis vardır. hafiyeler hafiyeler. Aha, hafiyeler var. Yani jurnalcilik diye bir <gülüyor> geçmişten <gülüyor> geliyoruz. Hatta ee, biz, şey bile olabilir bilirkenin. mesela bu yargıcaşta olduğu gibi. Hı. ...tamamen seni e, suçunu söylüyor... ...yakalıyor, yargılıyor ve hapse atıyor. <gülüyor> tabii tabii yani o kurumu ayrı. Yani falan, dava tabii. mava yok ortada. 1984'te işte Orwell'in kahramanının... ...televizyona ya da karşısındaki o radyoya bile... ...bakamaması durumu vardı. Çünkü hani bilim kurgu biraz da... ...gerçeklerin üzerine kocaman bir mercek tutar... ...büyütür ya onu. Yeniden ele alır. Devletin bir kurum değil... ...bir teknoloji olarak sahip olduğunu düşün. İnsanlar artık jurnallenmesine gerek yok. Zaten çepeçevre şey yapılıyor... Ve o nedenle de ne yapsan artık hissetsen bile aklına bir şey gelse bile kendinden korkuyorsun acaba anladılar mı vesaire. Bak buna çok güzel bir evet. örnek de Minority Report azınlık raporu. Evet. Mesela orada cinayetlere önceden haber verdikleri için aklından cinayeti bile geçiremezsin. Tabii tabii. Mümkün tabii. değil. Bir başka gene. Vatandaşlar dış dünyaya ilişkin korku duyarlar. Yani öyle bir şekilde empoze edilmiştir ki dış dünyada yaşayamazsın. Orası yaşanmaz vaziyette. Oraya çıkarsan ölürsün. Burası senin için cennettir şeklinde bir empoze vardır sürekli. O yüzden insanlar korkarlar. Evet. Kendilerini emniyette hissederler bulundukları yerde. O yüzden de isyan etmek veya karşı çıkmak akıllarına gelmez. Çünkü bilirler ki isyan veya karşı çıkma sonucu Dış dünyaya atılacaklardır. Açtığına göre 1984'ü yine aradan girelim. Oradaki gibi mesela 3 tane güç vardır. Sürekli savaş halindedir. O sınırlar sürekli değişmektedir. Ve sen e, zaten başka bir yere gidemezsin. Çünkü karşı taraf savaştığın taraftır. Oraya kaçman mümkün değildir. Savaşmadığın taraf ise zaten aynı senin gibi olduğu için. Kaçtığın yer hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Arada sıkışmış kalmıştır Aa. toplum. Ama biz zaten bunu yüzlerce senedir yaşıyoruz herhalde. Üç tarafı denizler, geri kalanı da düşmanlarla çevrili bir ülke olduğumuz için herkes bizim düşmanımızdır. Yanımızdaki memleketin <gülüyor> dilini bilmeyiz. Ee, okyanus ötesindeki İngilizceyi böyle e, kendimizde cezbederek artık ile okumaya çalışıyoruz o e, Biz de çok farklı bir durumda değiliz aslında. Ama orada şeyin kararını vermek gerekiyor. Bu işlerde insanın yani yine 84 örneğindeki gibi o kırılmayı yaşayana kadar sen kolonide mi yaşıyorsun sömürgede mi yaşıyorsun diye. Yani gönül bağın hangi tarafa doğru diye onu vermen gerekiyor. İnsanlar bundan mutlu oluyorlar çünkü yine Koster'in Spartaküsü'nde olduğu gibi bir kabulcüler, iki asiler, üçüncüsü de akıntıya kapılanlar şeklinde toplum beliriyor. İnsanlar bir Hı. şekilde yaşadıkları o doğru şey gerçeklere doğru demeyelim doğrusu subjektif bir tanımdır. Bir şekilde ya içine dahil oluyorlar, hoşlarına gidiyor. Biraz önce Belize'nin söylediğin gibi İtopya'sını yaşıyor o adamlar. Ama e, gerçekte olan akıllı bir birey ya da işte ne bileyim kendini bilen bir kişi için belki o bir distopya ve e, o nedenle de reddiye başlıyor, asiler başlıyor. Bir de hiçbir şey umurunda olmadan akıntıya kendini bırakmış, gitmiş adamlar oluyor ki Spartaküs'te gene bunun örneği iyi verilmişti. Bazı insanlar hiç alakaları olmadıkları halde Kendilerini asiler kampında oradan oraya bütün İtalya'yı gezerken buluyorlar. Ve en sonunda da diyorlar ki ya ben burada ne arıyorum? Ben bir tarihçi olarak keşke şurada dursaydım. Ben bir başka örnek vereceğim. Bu son zaman eserlerinden bir tanesi Justin Cronin'in The Passage. Yani hiçlikten gelen kızında. Gördüğüm bir sistem var. Mesela çaresiz kalmak da bunlardan bir tanesi. Gerçekten dış dünya tehlikelidir. Mesela orada işte spoiler vermek gibi olacak ama virüse değişmiş vampirler var. Ee, ve bunlar hı. yakışıklı vampirler falan değil. Bildiğiniz gerçek canavarlar yani. Hı. Ve e, tamamen spotlar altında yaşıyorlar. Işıklar altında güneş ışıkları altı yani güneş ışığı dediğimiz o spotlar yapay, yapay ışıklar altında yaşıyorlar. Ve belli bir ufak bir komünite altında yaş yani içinde yaşıyorlar duvarlarla çevrili yüksek uymayan veya işte belli kurallar var o kuralların dışına çıkan dışarı atılıyor dışarı atıldığı zaman spotların altından çıkıyor hı hı. çıktığı zaman ne oluyor ölüm kesin yani çünkü adam hiç orada yaşamamış Bir de bu felaket mesela olduktan 75-90 sene sonra olan bir şey adam hiç görmemiş dışarıyı hı hı. Biz şu ana kadar aslında şeyi konuştuk normal gelişen bir toplum bütün toplumlar bir şekilde kendi ütopyalarını yaratmaya çalışıyor. Edebi anlamda dahi olsa bu, bu ütopya olağan bir şekilde distopyaya dönüşüyoru konuştuk. Oysa bir de yani bunlar kardeş olabilir. Apokaliptik anlatı var. Distopya, apokalipsten sonra distopya. Mesela bu senin söylediğin daha çok onu hatırlatıyor. Evet. Çünkü bir, bir şeyler, dünyada bir şeyler değişiyor. Kendini duvarların içine e, hapsetmek zorunda kalıyorsun. Evet, oradaki anlatı yani çizgiyi belki de araya şeyde çekmeliyiz. Biz var olan dünya üzerindeki... Sıkıntılardan yola çıkarak topik ve distopik toplumları vesaireleri tanımladık. Örnekle, e, örneklerle eşleştirmeye başladık. Geri geldi, eleştirdik. Ama şeye baktığın zaman günümüzdeki kurgu algısına baktığın zaman kurmaca yazın iklimine baktığın zaman genelde insanlar gerçek dünyayla distopik dünyanın arasında bir çizgi çekmek istiyorlar ki abartıları daha mantıklı mı diyeyim. Yani böyle rasyonize etmek manasında. O nedenle de hep... Bir apokalips'ten sonra, hani kıyametten sonrasında kurulan düzen şeklini ilerliyor. Ama bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Yani sadece idealizmle oluşturulan bir ütopya, distopya değil. Aynı zamanda mecbur kalılan bir distopya da olabilir. Bunu Doğru. anlatmaya çalışıyor. Evet, bu evet. olmayacak bir şey değil. Bununla ilgili şöyle kısa bir alıntıyı okuyacağım. Yine bu David Christopher'ın makalesinden. Distopik anlatı ile apokaliptik anlatı arasındaki temel fark Apokaliptik anlatı kapitalist toplumun çöktüğü bir dönemi yansıtırken distopik anlatı kapitalizmin ideal halinin gerçekleştiği bir dönemi yansıtır diyor. Evet. Yani böyle bir yorumda bir çizgi çekmek açısından önemli. Ama sanki bu yorum e, bilim kurgunun altın ve gümüş dönemlerinde e, belki de şafağında ortaya çıkmış eserler için doğru olabilir. E, şeyden sonra özellikle 50 ve 60'lardan sonra nükleer korku ile beraber... Yani o soğuk savaş dönemindeki nükleer hisleriyle beraber yeniden ele alınmış olabilir 70'lerin filmlerine kitaplarına baktığımızda artık bu ayrımı net olarak koymamız gereken bir şey var. Yani apokaliptik anlatının sonrasındaki bir dönem yani kaos sisteme evrildikten sonraki dönemde distopik olarak tanımlanabilir. Yani kapitalizm artık son noktasına erişmesine vesairesine gerek kalmıyor. Hatta en iyi örnek bunların ikisine galiba ikisinin böyle hani... Rainchild dedikleri ikisinin aklından çıkan, soyundan gelen örnek Equilibrium'du. Equilibrium'da çünkü bir savaştan bahsediliyor. Ama e, yani öyle bir savaş düşünün ki sadece şey olmuş gibi. 1929'daki o büyük buhran yaşanmış gibi belli şehrin dışındaki yerler. Öyle büyük bir kapışma, Hı. nükleer bir silah yarışı, patlama vesaire olmamış gibi bir ortamda çiziliyordu. Ve e, o... Özellikle Equilibrium filmi 3-4 tane Fahrenheit 451'den Brave New World'a kadar ya da işte 1984'e kadar bir sürü is taşıyordu. Bunların hepsi 1950 öncesi şey diye eserler diye... ya da tam 50 eserleri. Ray Bradbury'nin eseri biraz daha iyi. Şey diyebilir miyiz buna yani medeniyetin <gülüyor> aslında kendi kendini çökertmesi. Yani bir savaşa gerek duymadan aslında tamamen hani Collapse... Hı -hı. Vaziyetinde ekonomik olarak toplum, toplum ahlakı olarak vesaire olarak Yozlaşma gelmesiyle. yozlaşmanın gelmesiyle bir çöküş olabilir ben bir döneme kadar ki distopya anlatısını direkt olarak onun özünde görüyorum insanlar kendi Hı -hı. kendini yiyen o kuyruğunu kovalayan yılan vardır ya e, o şekilde görüyorlardı ondan sonra şey var ya, yani uzay istilasından sonra. Belli bir düzen, belli bir sistem kurulmuş hikayeler de var yani stopya diye bahsedince. Sistemi sadece tek boyutlu olarak ya da tek yönlü olarak düşünmeyin. Orada yeni bir branş, yeni bir yol olarak ...uzaylı istilası, tanrıların geri gelmesi hadisesi vesaire gibi yerlerde ayrılanlar var. Ya aslında şey diyebilir miyiz yani distopya her ne kadar insanın yaşadığı toplumu ve sistemleri inceliyor... ...ve onları kritize ediyor olsa da bu her şekliyle olabilir. Yani Aynen. bir felaketle olabilir veya işte bir medeniyetin kendi kendini çökertmesiyle alakalı olabilir... ...veya işte açlık bile olabilir evet. veya işte ne bileyim dinle olabilir, yeni bir dinin doğuşuyla olabilir... Evet, evet. Ya da demin dediğimiz gibi doğal akışın içinde e, ütopya yapmaya çalışırken distopyanın içinde bulabilirsin kendini. Evet. Bir de distopyayı e, birazcık insanlar kolayına geldiği için e, hep gelecek yönünde istikametinde kurgulayıp e, oturtuyorlar. Ama iyi örnekleri var geçmişte de yaşanan şeyleri bir daha belki daha modern bir gözle ele alıp hikayeleştirirken. Orta Çağ'da geçebilir, Roma zamanında geçebilir, işte bizim Osmanlı'da geçebilir. Böyle hikayelerle distopiyi geçmişte de bulabiliriz. Tarihsel bir kurgu manasında da ele almak mümkün. demiştik dış dünyaya e, dair e, vatandaşlar insanlık dışı bir halde yaşarlar yani e, normal bir insanın yaşaması gerektiği gibi veya bizim düşüncemize göre diyelim bir insanın olması gerektiği gibi yaşamazlar mesela şimdi biz istediğimizi giyiyoruz istediğimizi yiyoruz istediğimizi içiyoruz istediğimiz saatte uyuyup istediğimiz saatte kalkıyoruz vesaire vesaire öyle Hı -hı. değil mi şimdi bu özgürlüklerin çoğunun olmadığını düşünün veya e, ne bileyim e, gülümsemek yasak ağlamak yasak veya birine aşık olmak yasak. Şu saatten şu saate kadar yemek yasak. Şu saatten şu saate kadar uyumak yasak gibi düşünün. Yani bir süre sonra artık insan olmaktan çıkıp daha robotlaşmaya veya tek tipleşmeye geçiyor. Bu da insanın doğasına aykırı olmasına rağmen distopik bir ortamda uyum sağlıyor gibi görünüyor. Yani tabii şimdi bu söylediklerini ben tabii şey olarak anlıyorum tabii. Yani abartılı her söylenenin biraz abartılı düşünmemiz gerekiyor ama... Bir yandan bunu biraz daha böyle orta karar düşünürsek aslında bugünkü dünyayı anlatıyorsun, bugünkü sistemi anlatıyorsun. Hiç kimsenin sabahleyin istediği saatte kalkma şansı yok hani hafta içinde özellikle işe gidecek. Atıyorum işte öğlen yemeğinden önce pek bir şey yemen eğer gerçekten doğru düzgün çalışıyorsan yoğun bir şekilde yemek falan yiyemezsin öyle her istediğin anda içemezsin gibi. Aslında bu söylediğin kısıtlamalar bugünün dünyasını çok net anlatıyor. Geleneksel bilim kurgu ve distopya düşündüğümüz zaman edebiyatın içerisinde bir alt dal olarak yaşadığı zamana en çok ayaklarını basan, en çok o zamanın gerçeklerine sırtını dayayan ve onlardan yola çıkan bir tür olarak değerlendirebiliriz. Bunu söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle de distopya gerçekten de böyle hani kat kat açtıkça, yeni bir boyutunu ele aldıkça en fazla yaşadığımız dünyadan özellikler bulabileceğimiz tür. Zaten şu saydıklarımıza bakarsak hepsinin şu anda bile var olduğunu çok rahatlıkla görürüz. Yani yok olan, yok olan veya hiç olmamış bir şey konuşmuyoruz. Olan bir şeylerin hani tamam biz abartı diyoruz ama ben gene söyleyeceğim. Yani hmm. abartı aslında değil. Yani insanoğlunun neler yapabileceğinin, nelere kadir olduğunu gösterebilecek bir edebiyat türü bu. Bu türün bu kadar seviliyor olmasının sebebi gerçeklik ihtimali, hmm. bir evet. potansiyel barındırması. Hmm. Geleceğe doğru doğru bir şey. Bir, bir şuna eklemek istiyorum ben orada. Hani dedin ya vatandaşların genel olarak yaşamış oldukları insanlık dışı durum. Aslında bu vatandaşları değil ama vatandaşların çoğunluğunu tabii, tabii diye bir çerçeve için almak lazım. Çünkü her evet. türlü distopik hikayede bir Elit. yöneten sınıf ve yani o kaymak tabakası, krem döle krem <gülüyor> tayfası bulunurken bir de çalışan... Benim demin bahsettiğim o devrimci azınlık, o ilk devrimi yapan... Evet. Bir de bütün bu dünyanın çarklarının dönmesini sağlayan... ...ya da ne bileyim kendi üzerlerinden geçinilmesine müsaade eden bir çalışan sınıfı var. İnsanlık dışı şekilde yaşayan insanlar onlar aslında. Ki çok bir onun çizgisi yani birbirinden ayrılar elbisedir bile farklı. Ya bunun içine şey de giriyor zaten yani köle olduğun halde mutlu olmak. Şimdi mesela... e Hangimiz değiliz ki sigortam yatıyor falan. <gülüyor> yani öyle de bir durum var. Evet. Evet. Doğal dünya ve bilinen eski bilinen yaşayış yasaklanmış... Ve güvenilmemektedir. Neden? Çünkü bütün kötülüklerin anası oradan gelmiştir zamanında. Evet başımıza çok büyük kötülükler geldi. O dönemde e, Vatandaşlar tek tip, vatandaşların tek tipte aynı beklentileri vardır. Yani hepsi işte şu kadar para alacaktır, şu kadar giysi alacaktır, işte şu saatte şu kadar eğlenecektir şeklinde. Evet. Bu tanıdık geldi mi size? Çok çok. Yani tam bir, <gülüyor> tam bir plaza insanı aslında. Şimdi Hakan Bıçakçı'nın kulaklarını da <gülüyor> bir çınatalım. Bir örnek beklenti diyoruz biz buna. Ee, hiçbir şekilde bireysellik ve çekişme kabul edilemez. Böyle bir ortamda. Aslına bakarsan bunun sonraki versiyonunda da Çekişme bu işin ana dinamiyet motoru ki, oluyor. Tabii ki isyan kesinlikle Hı. zaten vardır. Yani bütün distopik e, eserlerde bir isyan olması gerekir ki sistemin çarpıklığını veya yanlışlığını gösterebilmek veya sorgulayabilmek için. Evet ek olarak da mesela e, distopyadan bir şekilde e, şekillenen ya da aynı e, şeyin Athena'nın Zeus'un kafasından çıkması gibi bir şekilde kafasının içerisinden fışkıran Cyberpunk'ımız var mesela. Cyberpunk direkt olarak onu burada gösteriyor. Distopya'da 1984 gibi örneklerde insanların sınıflar arasında geçiş yapmaları zor iken, imkansız demiyorum, altını çiziyorum, zor iken Cyberpunk'ta bu teşvik edilir hale geliyor bir şekilde ve yönetici sınıf da devlet olgusundan bu dişli, hırslı olan kişilerin bir şekilde yaratmış olduğu bir çok hutsuz şirket piramidi şeklinde ilerliyor. Toplum mükemmel, ütopik bir dünyanın ilizyonudur. Anlatılan toplum veya sistem bir ütopya ilizyonu olarak verilir. Ama aslında ardında büyük, kötü bir gizli gerçek vardır. Yani bu aslında Türkçesi bir şey oluyor. Bakın Türkçesi, o kısmına dikkat isterim. Enflasyonun hala tekanelli rakamlarda kalması demek oluyor. Ya yani VCD'den USB çağında şey almak gibi. Aynen. Anladınız mı? Evet. Arka tarafta inanılmaz bir gölge oyunu döner ama ön tarafta da büyük kahramanlıklar, destanlar. Hemen ben şeyi sayayım, distopik kontrol biçimlerini sayayım. Yani literatürde hemen hemen ilk göze çarpanları. Kurumsal kontrol, bir veya birkaç kurum tarafından kontrol edilmektedir toplum ve sistem ürün reklam veya işte medya aracılığıyla toplumu kontrol eder ve bir baskı altına alır. Mesela Minority Report'ta olduğu gibi veya Running Man'da olduğu gibi. Ben bunun en e, güzel örneğini filmi de sevdiğim için ya da hikayeyi de sevdiğim için herhalde. Bester'inde değil mi? Şey, tagline'ında Starship Troopers'tan hatırlıyorum. Aynen. You want You want to read more ya da işte daha fazlasına bakmak istiyorsun. Read yok tabii orada Aa. video yayın olduğu için. Şeyde, e, orada direkt olarak görürsünüz böyle adamlar öbür tarafta e, çöl gezegeninde böcek maması olmuş vaziyetteler. Bu tarafta yeni gemiler yaptık ama. Bir tanesi bürokratik kontrol. Toplum akla dayanmayan, aslında alt tabakayı hiç umursamayan veya işte kaslara bölündüyse kasları hiç umursamayan, sadece kaymak tabakanın e, işine gelen bir takım bürokratik Kırmızı çizgiler içermektedir ee, ve e, insafsız mevzuatlarla e, insanları baskı altına alıp kontrol ederler. Bu kimdir hmm. mesela? Bunu da örneğine gene Brezilya geldi. Brezilya evet. Ya kağıda dönüşen evet. Deniro gibi. <gülüyor> evet. Teknolojik kontrol zaten burada hemen anlayacaksınız ne olduğunu e, örneğin. Toplum teknoloji tarafından kontrol edilir. Kontrol kompütürlerde yani bilgisayarlarda, robotlarda veya bir şekilde bilimsel olgulardadır. Bu da mesela... Terminator galiba bu var, değil evet. Matrix var evet. ve I robot var. Bunlar I öncelikli robot. olarak akla geliyor. Artificial'lar, düşmanlar. Evet. Filozofi ve din ile kontrol. Toplum bir felsefe. Veya bir din ile hatta bu hani sonradan çıkmış bir din uydurulmuş bir din veya işte ruhani lider din bile değildir ama ruhani lider vardır o ne söyler o aslında din olur şeklinde. Evet. Bu şekilde bir ilizyon yaratır ve worship'e yani tapınmaya kadar gider. askeri kontrol var ordu tamamıyla kontrol ordudadır. Bunda da zaten diktatör her daim söz konusudur yani bunda evet, hiç aynen, secret aynen. polis öyle şey altında gerçek işte gizli gerçek falan filan yok adam Beyaz diktatör istediği var gibi, her gibi. <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor> ya biz ne kadar şanslı bir memleketmişiz şimdi ben aralara girip duruyorum böyle terörize ediyorum <gülüyor> birazcık ama şey var e, ya biz bunların hepsini evre evre yaşamışız aynen biz niye bunun distopyalarını yazmıyoruz da hala distopiyi tartışıyoruz bak gene benim şeyim kanlandı böyle. yani kızdım <gülüyor> <Cevabını vereyim mi? gülüyor> Hemen devamını vereyim Bizde herhalde yaşanmışlıkların yazılması gibi bir alışkanlık yok. Yok yok yani hani Kore sineması çok iyi drama yazıyor ya. Korku filminden tarihsel kurguya kadar. Hmm. Ee, şimdi onların sebebi Kore'nin çok ciddi bir dramatik altyapısının olması, yaşanmışlık olması. Bizde bunları yaşadığımız için ben gelecek eserlerin güçlülüğüne ya da ne kadar orijinal ya da hoş olacağına dair bir şey barındırıyorum. Yani böyle bir umudum var. <gülüyor> Bir umudum var. Zaman çok güzel eserler çıkar. Zaman gerekiyor galip. Zaman gerekiyor maalesef. Bizde biraz e, sanata geçiş, hayattan sanata geçiş biliyorsun yavaş oluyor. Zanat, Zanat dedin de zaten. Bir şey Sanat değil. Da, da, var sanata da var. Bir tur daha var yani. <gülüyor> bir de ben bir şey ekleyeceğim. Şimdi sen hani e, uzak doğu sinemasından veya işte e, eserlerinden bahsediyorsun. Adamlar da benim gözüme çarpan özellikle çok önemli bir şey var. İnsanı çok iyi inceliyorlar. Tabii, tabii. Yani insan duygularını insanın hangi durumlarda ne şekilde hareket ettiğini ve yetişme tarzlarına bağlı olarak yani onu da inceliyorlar. Farklı yetişme tarzlarını, farklı kültürleri, farklı alışkanlıkları da inceliyorlar. Akıl hastalıklarından tutup normal bir insanın hani basit yaşamında bile ne tür çarpıklıklar olabileceğini inceliyorlar. Yani adamlar bu konuda çok iyi. Ya Beril arada var 15 bin kilometre yol. Kore kaç milyon? 50 var mıdır? <gülüyor> Daha mı fazla? Var, var Yani daha fazladır gibi geliyor bana. 50 milyon Kore'den bahsediyoruz. Kore'den bahsediyoruz. Öyle bir yerde sanatsal manada kendini ispat etmiş. O Kore'nin sınırının dışına çıkmış, bize kadar ulaşmış bir eser. Bu arada bahsettiğimiz Güney Kore. Ha Güney Kore, evet. E, Kuzey'de daha iyi distopik hikayeler <gülüyor> var. <belki. gülüyor> Ama biz bilemiyoruz. Evet, evet. Eser bize kadar geldiyse zaten rüştünü ispat etmiştir. O çok ciddi bir edebi altyapısı olduğunu Hı. da düşünüyorum. Sanatsal manada bayağı ileri Yani Öyle Türkiye'yle mukayese edilecek gibi değil ona. Şimdi Distopya'dan bahsedince hemen isterseniz biraz da temel eserlere girelim. İnternet öncesinde özellikle yani internet böyle patlayıp herkes her şeyi bilmeye başlamadan önce Batı kültürünün etkisiyle çok temel 2 eser artı 1 konuşulurdu 2 artı 1. Bunlarda da 1931'de Aldo Saksli'nin yazdığı Brave New World. Cesur Yeni Dünya 1949'da George Orwell'in yazdığı demin bahsettiğimiz 1984 ve daha sonra 1953'te Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'i. Fakat bu işin daha derin bir geçmişi var. En başta zaten hatırlamamız gereken Gulliver'in Seyahatleri. Burada bir değil birkaç tane distopik oluşum rahatlıkla görüş, görebiliriz 1726'da Jonathan Swift tarafından yazılan Gülber'in hayatları. evet daha sonra benim gözüme çarpan Paris in the 20th Century adlı bir yapıt bilin bakalım kim Gülber'in kim 1863'te hı hı. yazmış burada gelecekte distopik bir yeri anlatıyor ve tamamen teknolojiyle ilerlemiş ama teknoloji ilerlerken kültür ve yaşayış bir parça geride kalmış bunu anlatıyor hemen tanıyacağınız başka bir örnek daha vereceğim bu da nedense distopya'ya girmiş Vril The Power of the Coming Race bunu biliyorsunuz vampirde de işledik Ril, ee, evet, evet. E, istilada da işledik Vril Vrilia şeklinde Edward bulwer lightonın 1871'de yazdığı bu da bir e, sonuç olarak Vrilia'nın sisteminden bahsederken e, bir parça distopya'yı da görebiliriz zaten onların hani istila edeceği e, şüphesi ve tehlikesi de bir parça bundan geliyor sanırım zaten demin dediğim gibi Lewis Carroll'ın Alison Wonderland'ı da aynı dönemde 1865 e, çok net bir utopia distopya örneği olarak sayılabilir evet zaten Thomas Murdan en başına bahsetmiştik o da e, distopik tarafları da var o zamanın Avrupa'sındaki e, insanları özellikle yönetici sınıfı kanlarını dolduracak şeyler anlatıyordu. Anlatılan e, şeylerde yönetsel biçimlerde işte toplumsal yaşamda dünyaya bakışta onu da bulundurabiliriz. Ben araya şeyi koymak istiyordum ama evet. şimdi hani e, Haybin Yaksani, İbni Tüfeil'in ilk Arap romanlarından bir tanesi olduğu söylenir. Haybin Yaksani belki araya koyabiliriz. Çünkü yaratmış olduğu çevre, düşünsel, evren, itopik gibi görünüyordu. Fakat sanki tam oturmuyor. Bir de şey de var yani düşünsel anlamda Avrupa'yı çok besleyen de bir eser. Şimdi baktım 1671'de çevrilmiş Latince'ye galiba. Ondan da belki biraz bahsetmek olabilir ama tam uymuyor. Distopya'ya özellikle şu an günümüzde geldiği haline gelmiyor. Çok daha kendi içinde sorular sorduran, işte çözümler anlatan eleştirel bir felsefi roman aslında. Neyse, Türk tarafından ya da İslami taraftan çat diye bir örnek veremedik. <gülüyor> <gülüyor> en eh, azından biz evet, bilmiyoruz. Demin bahsedeydik, The Republic of Future var. 1887'de yazılmış, dediğim gibi Amerikan bir yazar, Anna bonun dot tarafından. Bu toplumda eşitlik kavramını inceleyen bir roman. Eşitlik kavramını, yani sosyalizmin aşırıya kaçtığı zaman insanları nasıl insanlıktan çıkardığını anlatıyor. Bir anlamda e, sosyalizm en kötü ütopya ...olabilir gibi bir mesaj var... ...içinde. Evet. Bir başka örnek... ...bunu hatırlayacaksınız. The Sleeper Awakes... ...1910'da H.G. Welsen. Evet. E, bunda da bir adam e, 200 yıl kadar... ...bir uykuya komaya yatıyor. 200 sene sonra işte... 2000, şey ...2100 gibi bir senede uyanıyor... ...ve dünyanın en zengin... ...ve en e, ünlü adamı... ...olarak uyanıyor. Ondan sonra... ...hatta worshipleri bile var. Evet. E, Müritleri diyelim. <gülüyor> <var. gülüyor> Aynen var. o şekilde... Burada bir White Council var başta aynı şey gibi e, sensörlüğünün adına hani bana biraz bir. Vatikan'ı hatırlattı ama neyse yani çok alakası yok ama öyle bir hatırlatma yaptı işte burada e, White Council'ın yaptığı haksızlıklar karşıt bir taraf var Ostrox diye değişim istiyorlar değişim oluyor ama aslında hiçbir şey değişmiyor alttaki o low class dediğimiz sınıf hiçbir şekilde bundan yararlanamıyor. Yani düzen aynı şekilde gidiyor, sadece yönetim değişmiş oluyor. Böyle bir şey güzel bunu okumak e, tavsiye ederim. Onun hemen ardından benim gözüme bir şey çarptı. Ben bunu okumadım ama muhakkak okumak istiyorum. Dylanar Trilogy diye bir şey üçleme 1901-1911 arası yazılmış. Zerzi Zulavski tarafından yazılmış bir üçleme. Sonra Yevgeni Zaman... Zamyetin'in Zamyetin 1921'deki e, V'si var. Evet, evet. Zamyetin e, bu noktada çok önemli. Yine çünkü internet öncesi dönemde e, pek bilinmeyen bir isimdi. Evet. Rus olduğu için zaten yayınlanamıyor. Rusça yayınlanması çok geç oluyor. İngilizce önce yayınlanıyor bu eser. E, 1921 önemli bir tarih. 1949'da George Orwell... Kendi başyapıtı sayılan 1984'ü yazıyor. Biz iki romanı da okursak eğer aslında yine geçen seferki Potter gibi yaptığım gibi <gülüyor> Harry Potter gibi birazcık insanların canını sıkabilirim ama bütün ana fikirleri 1984'ün aslında Yevgeniz Amiyeti'nin bizinden alınmıştır. Bazı tabi detaylar değiştirilse de ana fikir alınmıştır. Ben hala Orwell'i çok severim. 1984'de de çok severim çünkü edebi olarak başka bir yere taşımıştır bu konuyu. Fakat orada işte camdan mesela evlerde yaşarlar. Herkes camdan evlerde yaşar. Böylece dışarıdaki her dışarıdakiler içeride olanları görmektedir Yani o televizyondan izleyen adamın yerine herkesin birbirini izleyebildiği bir dünya kurmuştur. Açıklıkla yani. Evet. Aynen öyle. Ama velakin kendilerini yeşil duvar adı altında böyle bir duvarın içine kitlemişlerdir. Dışarıdan korkmaktadırlar. Senin söylediğin bütün örneklerin aslında altyapısına sahiptir mi biz. Ya. Ve de dışarı çık çıkmadıkları için orada ne olduğunu bilmemektedirler. Belirli kurallara göre yaşamaktadırlar. İsimleri zaten rakamlar ve harflerin karışımından oluşur. Öyle normal bir isim yoktur. Evet. Ve aslında kural bozan aynı şeydeki gibi 1984'teki gibi kural bozan bir aşkın sonuçlarında bir devrime doğru ilerlediklerini görürüz. Bunun mottosu çok güzel bence. Nasıl en büyük rakam diye bir şey yoksa son devrim diye bir şey de olamaz diyor. Şimdi Zamiyet'in oradaki ilk baştaki eleştirisi tarih itibariyle de bakarsak aslında Bolşevik devrimiyle beraber kurulan Sovyet Rusya gibi görünüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kutuplaşan dünyada da resmen ekmeğine yağ sürülmüş gibi oluyor. Zamyatin'in amacı o olmasa bile Sovyetlerin kötülüğüne ya da sosyalizmin çirkinliğine dair örnek niyetine ortaya konulan şeyler var. Eleştiriler genelde distopyalar üzerinden yürüyor. O bir birazcık araç olarak da kullanılıyor. 60'ta 70'te gördüğüm kadarıyla kapitalizm de sorgulanıyor vesaire ama biz daha henüz gelemedik kapitalizmin sorgulanmasına. Araya cyberpunk evet. girdiği için biz 70'lerdeki distopya eserleri yerine direkt cyberpunk'ı alıp içselleştirdik. Distopya sadece komünizmi eleştirir ya da ne bileyim böyle bunu söyleyenler de sosyalist insanlar genelde. Yani komünizm eleştirisi olduğunu söylemiyorlar ama edinimler, giyim kuşamlar, ondan sonra herkesin gidip tarlada çalışıyor olması şu yani belli bir yerde bulunması baskı unsuru. Bunların hepsi sosyalist unsurlar. Ama aynı zamanda bütün distopyalara baktığımızda da şeyi de görebiliyoruz. Yani var olan sistem devam eder de bozulursa bir apokaliptik bir şeyler yaşanmazsa bir yandan da kapitalizmin sonuçları olduğu da bugün artık çok net bir şekilde tartışılıyor. Yani o kapitalizmin mükemmel hali seni distopyeye götürür diyor. Evet evet ama işte bu düşünce daha sonradan şekillenmiş diye düşünüyorum ben. ellerden 60'lardan sonra insanlar tartışmış. Evet davası, bürokratların kendi arasında konuştuğu bir dil var. Bugün hani plaza dili diye dalga geçtiğimiz öyle şey var ya. Öyle söylüyor zaten yani evet. şeyleri, ajanları ne ajan olduğu belli değil. Hangi şeye kuruma bağlı oldukları belli değil. Adamın suçu belli değil. Ama öyle zaten yani totaliter rejimlerin hepsinde vardır o. Hı -hı. Bir de bu şeyi o zaman konuşalım. Bir yandan Orwell'de atlamayalım. 1984'te de bu demin söylediğiniz şey çok önemli. Dil meselesi çok önemli. Dilin kullanımı. Orwell'in sürece olan katkısı o bence altını çizmemiz lazım. Kelimelerin farklı anlamlara gelmesini sağlar 1984'te. Barış savaştır, işte ölüm yaşamdır gibisinden böyle zıtlıklara dönüşür. Her kelime olmadığı bir anlama ya da ters anlamına gelmeye başlar. Gittikçe saf dile geri dönmeye çalışır. Kelimeleri azaltırlar, keserler, kısaltırlar Hı. ve yeni bir dil ortaya çıkar. Bu, bu da yönetilmesini insanların kolaylaştırırken iletişimi de olabildiğince e, kısıtlar. Ben Doğruluk Bakanlığında kalmıştım en son. <gülüyor> Hiçbir doğru iş yapmayan gibi ve yani eleştiri falan evet. değildi. Oradaydı bayağı Doğruluk Bakanlığıydı orası. Brave New World 1932 Aldous Huxley'nin. Onu biliyoruz zaten. Evet. Böyle evet. geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bunu zaten. O da işte mesela demin e, kısaca bahsettiğim şey yani Aldous Huxley aslında H.G. Wells'in ütopik romanlarını bir parodisini yapmak için, oraya bir eleştiri için Brain New World'u yazmaya başlamış. Fakat daha sonra yaz, yazdıkça fik, kendi fikirlerine yani aşık olarak bunun <gülüyor> e, distopik bir romana dönüşmesine karar verip ciddiye almış meseleyi. H.G. Wells'in e, ya da geleceği resmederken cesur olan eserlerinin ben şey olduğunu da düşünmüyorum ya. Yani itopik olduklarını düşünmüyorum defa. H.G. rahatsız olan bir adamdır. O sorgular <gülüyor> bayağı bir. Zaman makinesindeki o gelecek tasvirini yapar. E, kitabın geri kalan yarısında da şeyi koyar ortaya. Asıl amacını görürüz biz. Hayvanları et stoğu yiyecek olarak görmenin nasıl elimizde patlayabileceği, bize nasıl dönebileceği bu silahın gibi. Hicivers baya kafalı bir adam be. <gülüyor> Bana sorarsınız rahmetli. Animal Farm var 1945 George Orwell. E, bunu da iyi biliyoruz. Ne demiştik? Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir. Evet, domuzcuklar. <gülüyor> Bunun mottosıdır evet. kendisi. Evet. 1984 geliyor gene George Orwell'ın hemen ardından. Bu da daha politik, science fiction, distopya tarzı. Buluşları nedeniyle bilim kurguya yazıyorlar ama baya evet. baya olabilir bir dünyaymış gibi geliyor bana bir yerde. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrasında Pasifik'te galiba memurlukları falan da var Orwell'ın. O İngiliz dünyasını çok iyi yansıtıyor. Savaş sonrası hayal kırıkları ya da işte totaliter tipleri, evet. yaşantıları. Ben onu bayağı distopik görürüm bilim kurgudansa. Fahrenheit 451 var. Ray e, Bradbury'nin Brad 1953'te yazmış olduğu. Bu da zaten şeyden de biliyoruz. Daha sonra bu popüler olarak e, Equilibrium filmine gayet iyi yansıdı. Evet. Birkaç tane filmini çektiler. Amerikalıların çektiği şu an e, kafadan söylüyorum o yüzden yıllarını veremeyeceğim ama Amerikalıların çektiği bayağı kötüydü. Onu görüp... Pek çok insan Fahrenheit 451'den soğumuştur daha okumadan. Trufo'nun çektiği ise tabii ki Trufo yorumu olduğu için bambaşkadır. Ama çok daha iyidir. Fahrenheit 451 güzel bir kere bir atıf e, bilmeyenler varsa kitabın yanma derecesi, kendi kendine yanma derecesi. Çünkü kitapta itfaiyeciler diye bir grup var ve itfaiyecilerin işi kitapları yakmak. E, kitap yok ederek toplumu düzenleyen bir yapı var orada. Vizyonları Ray Bradbury'nin çok hızlı gerçeğe dönüştü bence. Mesela işte dev duvarlar dev ekranlardır ve o dev ekranlardan kontrol edemediğin yayınlar, reklamlar her şey üzerine üzerine gelmektedir. Masip Bugünümüz dünyasını çok güzel anlatan güzel bir vizyon. Şeyi de ayrılım. İngilizce'deki Farman itfaiyeci oluyor. Bizdeki itfaiye'nin evet. şu an etimolojik kökenini bölüp masaya yatıramayacağım şu an. <gülüyor> İt diye başlamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yardıma giden gibi bir şey olabilir büyük ihtimalle ama yani baya davel ateşe karşı ateşten savaşan. anlayan ateşten, ateşle savaşan iken orada göndermeyi çok iyi yapıyor. Ateş ehli haline getiriyor Feynman'ı da. Baya biz Erdüş'te yapmış olabiliriz. <gülüyor> ama şey var <gülüyor> e, bu Uzun Bıçaklar Gecesi'nde miydi? Büyük Senato yangını mıydı? Nazilerin Almanya'da yükseldiği Raşta şeyiydi galiba. Ben şu an tabii çok kaba telaffuz ettim. O şeyi gösteriyor aslında bütün o belgeler ve kitapların yakılması üzerine galiba ilk fikri almış Bradbury. Ee, ben evet. öyle biliyorum en azından. Evet. Lord of Flies var 1954. Ben bunu tam olarak distopiyaya pek oturtamadım. Tamam yani çocukların kendine ait kurmuş olduğu bir sistem bir e, toplum var ama ne? yani bilemedim. Yani... Ya her şeye sıfırdan başlamak üzerinden gidebiliriz. Evet, ee, evet. Belki. Ama şey değil. Golding, Golding miydi? Golding. Evet Golding. Sir hatta. Sir William Golding'in şeyi var. Ortaya çıkartmış olduğu eseri aslında öyle düşünsel olarak ele almaya da biliriz. Çocukların yeterince masum olmadığını da düşünebiliriz. Evet ben İnsanlar biraz daha çok ona... iç kötülüğüne hani, de evet. yazabiliriz. Falan. Yani öyle karışık bir eserdir. Ama şu açıdan ben kategorize edebiliyorum aslında. Sadece çocukların yaşadığı bir yer. Şimdi zaten orası nowhere, öyle bir yer zaten yok yani. Bir kere oradan Utopya oluyor, bir anda başlangıcı evet. bir Utopya tanımıyla uyuşuyor. Sonra da o sistemin çalışmaması ve o gittikçe vahşileşen, kötüleşen çocukların bu var olan Utopiyi bir distopya'ya çevirmeleri kadar. Basit bir okumayla da belki bir yere koyabiliriz. Evet o açıdan bakınca tam olarak uyuyor aslında. Evet biz de öyle bir bağ kurmuştuk. Hı hı. Biz derken bu arada bugün şehirler arası yayın yapıyoruz. O yüzden Demokan'a karşı galip ve beril şeklindeyiz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Demokan şu an deplasmanla sayılır. <gülüyor> Ama şeyi de e, vermek gerekiyor. Yani sineklerin tanrısı post-apakaliptik. Ya da kıyamet sonrası distopya gibi de ele alınabilir. Çünkü büyük bir savaştan kaçarak geliyorlar falan. Belki de türündeki ilk örnek arkayı sıfırlamak namında, dünyayı sıfırlamak namında bir kolayla kaçıp bu çocukları bir şekilde uzayda e, salınan bir geminin içerisine koymamıştı. Aksine kaçan bir uçağın içerisine yerleştirmişti falan gibi. Hı hı. E, cesur şeyler bunlar, hareketler, evet. hamleler. Minority Report var 1956 Philip K. Dick'in. Aa, Bunu zaten iyi biliyoruz. Burada <gülüyor> Hiç, da e... hiçbir şey anlatmadık Herkes, <gülüyor> şey anlatmadık. Herkes iyi, iyi biliyoruz yani ama pek çok kişi bilen bilir, bilmeyen anlatsın. Bilen bilir. <gülüyor> Burada da e, şeylerden. Ke, e, Sonuçta kahinlerden... filmi, filmi, filmi çok ünlü olduğu için bunu söylüyoruz tabii. Yani. E, e, evet, işte. evet, kahinler ve e, suç, toplumdaki suç oranını indirmek için cinayetlere önceden görülmesi ve bunlara müdahale edilmesi şeklinde. Fakat aslında hiçbir şey, hiçbir sistem mükemmel değildir sorgusu. Evet. A Clockwork Orange var, Anthony Burgess'in 1962'de yayınladığı. Oldu Bunun yani. filminde herkes bilir. Gene evet. Otomatik Portakal. Evet Kubrick'in 1971'de çektiği film. Stanley Kubrick'in yine yorumu olduğu için tabii kitapla birebir eşleştiğini zannetmesin kimse. Evet evet yani bir geleceğin İngiltere'sinde geçiyor bu hikaye falan diye yola çıkıp sadece estetik manada İngiltere'yi birazcık ileriye götürmüş. Yaşlı emekli annenin peruklarının pastel rengi olması mesela bir gelecek Şeyiydi. İşaretiydi filme bakarsanız. Hı. Benim sinemada izlediğim ilk filmdir. Ben 94 senesinde tek başıma sinemada izlediğim ilk filmdir. Çünkü 71'de çekilen film Türkiye'ye 23 <gülüyor> sene sonra gelmişti. Anca. Ben de 14-15 yaşında yanlışlıkla girmiştim filme. Yani Aa, otomatik portakal nedik diye. Zor bir filmdir. O yaşlarda izlettirmeyin. Evet. E, Logan'ın kaçışı var? 1967 William F. Nolan'ın. Bunun filmi de vardı galiba. Film 1976. Logan's Run, Michael Anderson 1976 sen, ha, ben bu bahsettiğim film değil ama bu kitabı. bahsettiğim kitabı. Do Androids Dream of Electric Sheep var. Hemen ardından, bunun da Philip K. Dick'in. Tabii, evet tabii. evet Philip K. Dick. Blade Runner daha Blade sonra. Blade Runner filmmiş. olarak Hı -hı. filmleştirildi. Hatta Philip K. Dick'in ömrü vefa etmemiş galiba sinemada seyretmeye 82 senesinde şey yapıyor, ölüyor. Hı -hı. Film daha yayınlanmadan, Hı -hı. aynı yılda da yayınlanıyor ama. Evet yetişememiş, Hı -hı. birkaç ayı kaçırmış. The Running Man e, var 1982 Stephen King'in evet. bunda da Arnold'un daha sonra filmi olarak tabi tabi 86 çıktı. falan galiba değil mi 87 Heh, 87'de Michael Glazer çekmiş evet. old Michael Glazer'ın filmi evet. şeydir e, Türkçe'de bilinir bu öykü bu arada e, toplu eserlerinde gece yarısına bilmem kaç kala serisi vardır ya Stephen King'in evet. galiba orada vardı Azrail koşuyor olarak biliniyor evet hmm. Evet. The Handmaid Tale var 1985 Margaret Atwood bu arada Margaret Atwood ciddi anlamda distopik bir yazar yani distopya yazan bir yazar ben hiçbir eserini okumamaktan son derece <gülüyor> utanç duyuyorum <gülüyor> <gülüyor> Margaret Atwood'un oldukça fazla eseri var bunların hepsini sıraya aldım The Handmaid Tale'da bir sistemi anlatıyor ama sistem şöyle daha çok bir harem hikayesi gibi daha çok bir kadının bir e, kumandanın diyeyim artık bir kumandanın e, emri altına veya işte hizmeti altına girip ona bir çocuk doğurmaya çalışmasıyla e, ona ve karısına bir çocuk vermeye çalışmasıyla e, ilgili bir hikaye ama ne yazık ki ikisi de şey kısır. Toplumun çok büyük bir kısmı kısır zaten yani sadece onlar kısır değil toplumun çok büyük bir kısmı ışınlardan kirlilikten vesaireden zaten e, herkes kısır olmuş çok az insan çocuk doğurabiliyor. O yüzden bu göreve giriyor. Hatta kocasından ayırıyorlar, koca, kocasını öldürüyorlar, kadını alıyorlar. Evet. Ee, böyle de bir şey. Hatta kızı var, kızı evet. kayboluyor. Aslında roman boyunca kızının yaşayıp yaşamadığını sorguluyor. Zaten 1990'da da onun da filmini çekiyorlar. Kumandanı Robert Duval, karısını da Faye Dunaway oynuyor. Yani Baş rolde Natasha Richardson var ama onun isminden hatırlamanız biraz zor, bakmanız gerekebilir. baya bir tanınıyor. Anders Game var 1985'te Ender'in oyunu Orson evet. Scott Card'ın. Evet. Ya o, o ilginç bir şeydi. Türkiye'de 2000'lerin başında 6.45 çevirdi Ender'in oyununu. Uzun zaman boyunca birkaç yıl boyunca da devam kitaplarını çevirmediler. Biz okuduk o dönem. Çok da hoşumuza gitti. Şey var Ender'in oyununu militarist bilim kurgu diye bir alt türe daha ayırıyorlar. Oraya ekliyorlar ama soğuk savaş korkusu nedeniyle Özellikle bir toplumun yeniden şekillenmesi söz konusu, baskıcı bir üst hükümet de bir elit yönetici tabakası var. Önemli bir eser, bilim kurgu manasında da ve artık son birkaç yılda evvel galiba iki yıl oldu galiba film yeniden şey, filme çekileli. 1986'da Hugo almış bir şeyde Hugo ödülü almış da bir şeyimiz kitabımız. Güzeldir ama tavsiye ederim. Evet. Hemen ardından The Children of Men geliyor. 1992 P.D. James'in. Bu da kısırlıkla alakalı olan birazcık da felaket sonrası e, distopyalardan bir tanesi. Oldukça beğendiğim bir eserdir bu. Sof bir felaket ama. <gülüyor> Sof bir felaket ama aslında çocuk bakma da yani tamam da yani hı hı. sonuçta insanoğlunun sonu demek. Yani Yok, çocuk olmaması demek. O ayrı konuda yani kurumlar, kamu, ülkeler hı. vesaireler yani yeniden şekillenmiş olmakla beraber şey değil öyle büyük... Bir gökten inen bir şey yok. Cehennem yok. Yavaş bir yok oluş öyküsü aslında tabii. Biz Hı. tam da yok oluşun başlangıcında evet. e, giriyoruz ortama. Artık hiç kimsenin çocuğu olmuyor. Bundan sonra nüfus sadece azalacak diye düşünülen anda biz oradayız. O açıdan distopik. Filmi film. mükemmeldi tabii. Unutmayalım onu. Son 18 dakikası tek çekimdi. Ben e, 2006. özel zevkim olduğu için yeniden hatırlıyorum. O tanklı falan çatışma sahnesi kaçmış sahnesi iyiydi. 1993 The Giver var, Louis L'Orin. Bunun da filmi çekildi. Ben henüz seyretmedim. Ben de seyretmedim. Geçen yılın filmi ya da belki evet. bu senenin filmi ama yakın zamanda çekildi. Sevdiler de bunu. Bu young adult ayarında yapılıyor. Yakın zamanda o cisz bir iki tane örnekte zaten göreceğiz şimdi. Ondan sonra hemen benim çok sevdiklerimden bir tanesi geliyor. Battle Royale var, 1999 Koşun Takami'nin. Bunun da filmi... Tabi 2-3 e, tane e, çektiler. Açlık oyun olarak yeniden çektiler. <gülüyor> evet açlık oyunun <gülüyor> epey benzerlik taşıyor. Oldu. Hemen ardından The City of Amber var 2003. E, Jane the Prown'un. Şey Hı. var mı listenin içerisinde? Cloud Atlas var 2004'te. Babylon AD var mı? Babylon, Babylon bebekleri. Ya da <gülüyor> Fransızro. O film ama. Yok romanı var onun. Romanı, var mı onun? romanı umarım iyidir. Hani filmi... Romanı bayağı şey ödül değil de bayağı iyi şeyler almıştı. Eleştiriler almıştı. Ben filmini de severim ya. Tam benim sevdiğim ben bir de düzlük yani. <gülüyor> Hikaye yok ama oyuncak çok. Evet 2005'te Never Let Me Go var. Kazuo Ishiguro'nun. Bu da epey güzel bir distopik anlatıdır. Bunda da insanlar kendi klonlarını yaratır ve bu klonlardan organ Nakli alarak, bağış alarak e, hayatlarını idam ederler ama Olga'nın bağışını yapan klonlar klon olduklarını bilmezler. E, bilmedikleri gibi e, belli bir bağıştan sonra özgür olacakları düşüncesini taşımaktadırlar. Evet. E, tabii daha sonra acı gerçek ortaya çıkar bir şekilde. Bunun bir değişik versiyonu e, Ada filminde, Island filminde geçiyordu. Evet. Ada'nın romanı var mıydı hatırlamıyorum ama bir altyapısı olduğunu düşünüyorum ben onu. Sonuçta o da Michael Michael Bay'in 2005'te çektiği The Island. Evet, aynı konuyu işliyordu. E, aynı ama tabii arada farklılıklar var. Benim, Onlar loto ile falan birleştiriyorlardı. Bir kısa öykü vardır. Kırkların evet. Amerikan kısa öykücülerinden e, Loteri meşhur. Ee, Onunla bağlıyordu. Bildiğim kadarıyla Never Let Me Go'nun filmi de olması lazım. 2010 ha, olabilir. yapımı. Olabilir. Belki yeniden şey yapıp, evet. Ama 2011. o yok. Ada filmi bayağı bir şeydi. Yani mainstream bir filmdi. Hı -hı. Bilinir. The Host var, Stephen Mayer'ın 2008 e, basımlı. Hemen ardından The Hunger Games var 2008 ve bunun serileri var. Ciddi anlamda distopya ama aynı evet. zamanda young adult diyebilir miyiz buna? Tabii ki deriz. Ne yaptın? Komple deriz. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Komple deriz. 2000 sonrası evet. filmlerin, evet. Şeylerin, kitapların çoğuna, distopyaların çoğuna diyebiliriz. Uh -huh. yani. Susanna Collington bu da. Hı -hı. E, The Maze Runner var 2009, e, James Dashner. Bunu da zaten en son zamanlarda filmi geldi. Bu da bir seri. The Passage var benim son okuduğum kitaplardan bir tanesi. Hiçlikten gelen kız diye. 2010 Justin Cronin'in bunun hemen ardından 12 diye bir kitabı daha var. Devam kitabı. Üçüncü kitap da çıkacak ama 2016'da bu da felaket sonrasını anlatıyor aslında kitap ama içinde distopik öğeler de barındırıyor. Evet. Ve ciddi anlamda benim çok beğendiğim yani bilirsiniz ben Stephen King'i ve konusu çok severim yani hı hı. birkaç yazarım da vardır benim müptelası olduğum ama... Bu adamı üçüncü olarak yazıyorum kenara yani başka da hı -hı, bir şey demiyorum ciddi anlamda beğendim seni evet ama senin tabi tuvaletten bir sabıkanı olduğu için birazcık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olabilir benim her türlü her türlü şeyi okurum <gülüyor> o yüzden bir daha düşünmek lazım Divergent var 2011 e, Veronica Roth Divergent'ı da seyrettik e, Seri hatta Insurgent galiba, değil mi? vesaire olarak bunun da serisi gelecek ve daha bir, bir, şen, şen, bir sürü evet şey <gülüyor> aynen daha bir sürü var aslında yeni ama Henüz ben okuma fırsatı veya inceleme fırsatı e, bulamadım. Bir tane şeyden bahsedeceğim, kitaptan bahsedeceğim. Bunu gene hemen The Passage'ın ardından okudum. Felaket sonrası kitapları okumaya başladığımdan itibaren. The Swan Song, Ku'nun Şarkısı diye bir kitap. Robert McCammon'ın eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bu da felaket sonrası gibi ama e, insanlar bir şekilde kitabın içinde gene bir e, community kuruyorlar. Bir toplum oluşturuyor. oluşturmaya çalışıyorlar. Hı hı. Olmuyor, tekrar e, şey yapıyorlar. İşte kimi yerde ordular toplanıyor. Kötü olan tarafta ordu toplanıyor, ordu kendine ait bir sistem oluşturuyor. İşte e, hayatta kalanlar, işte bir takım e, çok fantastik aynı zamanda ama güzel. Evet, şeyi benzetiyorum. Tavsiyeler yani maşerine andırdı biraz. Hı hı. Şeyin örneğini de e, bir kendimce küçük bir tanım değil de tespit yaparak tamamlamak istiyorum. Dünyanın fikirsel anlamda yani sadece felsefi değil, düşünsel anlamda yeni şeylerle tanıştığı, yeni şeyleri tartışmaya başladığı ya da büyük e, devrimsel olgularla karşılaştığı dönemlerde distopyanın ben yükseldiğini düşünüyorum. Özellikle 19. yüzyılın ortasında Karl Marx'la Hegel'in Komün Manifesto'su ile beraber insanları yeni bir düşünceye sevk etmesi ile beraber bir şeyler değişiyor. Yani ortaya çıkan yeni akımı kötülemek ya da desteklemek namına Eserler yazıldığını görebiliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından e, savaşa giden genç insanların arkadaşlarını kaybetmeleri, dünyalarını o masumiyetlerini kaybetmeleri gibi bir durumdan sonra da tekrar yükseldiğini görüyoruz. Sovyet Rusya'nın kurulduğu zamandan hemen sonra da başladığını görüyoruz. Soğuk savaş vesaire derken genelde büyük olguların ortaya çıktıkları yerde genç insanların hayal kırıklıkları üzerine ben yükseldiğini düşünüyorum yeri geldiğinde. Evet. Bir masumiyet kaybı. Gibi şey yapıyorum. Hatta işin geldiği son nokta da daha çocuklar büyümeden işin içine soktuğu için de sineklerin tanrısı belki de. Günümüzde belki şu an olmayabilir ama bu İran işgali ondan sonra El-Kaide peşinde bir hayalet kovalamacılar daha sonra onun işi de evrilmesi gibi durumlardan. Şey olabilir yeni distopyalar ortaya çıkabilir. Evet. Mesela e, 2005 senesinde bir Rus kökenli bir Fransız yazarın ortaya çıkarttığı e, Notre Dame'da Paris Notre Dame e, Camisi adında bir kitap var. E, Göçle gelen Müslümanların şeyi e, nedir adı 2048 senesinde Fransa'da çoğunluğu ele geçirip ama e, şey olarak değil nüfus olarak da çoğunluğu ele geçirip Hı -hı. direkt olarak Fransa'yı artık şeriat kurallarına göre yönetmesi. Hasiyesi üzerine ve bayağı kadın, ortodoks bir şey, Hristiyan. O nedenle de düşünceleri falan da çok sert. Ben bir amaçla yazdım bunu falan diye de ortaya çıkıp söyleyebiliyor gibi şeylere evrileceğini düşünüyorum. Yani yeni düşmanlar, yeni yutulması zor fikirler ya da olgularla karşılaştıkça distopya yoluna devam edecek. Öyle enerjisi bitmeyecek gibi geliyor bana. Evet, distopya demişken ben de sonda bahsetmeden geçilmemesi gereken bir üç tane filmi söylemek istiyorum. Bunların ikisi Andrew Nichol'un. Biri Gattaca. 1997'de Ethan Hawke ve Uma Thurman'ın oynadığı gerçekten hem iyi çekilmiş bir film hem iyi oyunculuk hem de fikir çok keyiflidir. E, spoiler vermeyeyim. İzleyin Gattaca'yı izlemediyseniz. Andrew Nichol'un ikinci filmi de In Time. Yakın zamanda. 2011'de çekildi. Bu da yine yani çok muhteşem bir film olduğunu söyleyemeyeceğim ama bir fikrin güzel bir uygulanışıdır. Biraz Robin Hood vari, biraz Bonnie Clyde vari gelişimleri vardır. Ben çok severim orada in time'ı. Ben de severim. Buluşları vesaireleri gayet iyi bir bilim kurgudur bana sorarsanız. Ve son olarak da The Purge var. 2013'te James DeMancro'nun. O da yine büyük bir sistem eleştirisi. Evet. Kaçırılmaması gerek bunların bence. Evet. Ben son bir tane ekleyeyim. 2006'daki V for Vendetta'da e, buna Eklenmesi gerekir. Elin Wur'un 80'lerin başında galiba yazdığı çizgi romanı. Çizgi romanı. Evet. Eki durumdan bahsetmiştik. Evet. evet. Distopya dedik. Ben son olarak sadece şunu söyleyeceğim. İnsanoğlu ütopyayı hayal etmeye devam ettiği sürece distopyayı yaşamaya da devam edecektir diyelim. Evet. Öyle kolay bir cennet yok anladığım kadarıyla. Yani cehennem olmadan cennet olmayacak gibi görünüyor. Biraz gotik bitirdim bilim kurgunun altyapısı olan konuyu ama sonuç itibariyle bunlar birbirinin ikisi, birbirinin içinden çıkan konular. Ve e, ütopya, distopyayı doğurmadı bana sorarsanız. Tam tersi belki söz konusu oluyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.